Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Namaz fıkhına girmeden önce namazın inceliklerini ve namazın bir Müslüman olarak bizim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 Abdest alıp namaz kılan mümin Rabbinin huzurunda niraca yükselmiş olur. Namazı bu şekilde görüyoruz. Görmemiz gerekiyor ve namaz budur. Bu olmadıkça da İslam yoktur. Ağaç dikmekle, hayır kurumlarıyla ilgilenmekle, yol yaptırmak, köy çeşmesi yaptırmakla iyi Müslümanlık olunulmaz. İyi Müslümanlık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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendimiz'in emrini. Yedi yaşından itibaren çocuk seccade başına geçmeli. Yedi yaşından önceki çocuklar eğilip kalkarlar. Yani onların yedi yaşından önceki çocukların namaz ciddiyetiyle namaz kılmaları camiye gidip cemaate uymaları gibi şeyleri beklemek biraz abartıdır.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 böyle talimat vererek çocuğa bir iki hediye alarak onu bir iki gezmeye götürerek başarılabilecek düzeyde bir iş değildir. Ünha hale kebîrat. Namaz çok büyük, çok zor. Namaz çok zor. Kur'an-ı Kerim bu emreke bis salati wasbir aleyha buyuruyor. Ailene namazı emret, vasbir aleyha.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 Eğer Bilal-i Nezan okuduğu Medine'de bir çocuğun tokat vurulacak, azarlanacak hale gelmesi dört yıl sürüyorsa biz hoparlörlerden çıkan ezan sesini kulakların duymadığı insanların namazı kılarız acelesi yok dedikleri bir şehirde kaç yılda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 bu asır sorun üstüne sorun getiriyor. Evet teknolojik olay, evet dijital tespihler yapıldı, evet ee, yani DM'ime gerek yok, çağrı cihazıyla, ses cihazıyla telefonla su getirttirebilirsin ayağına, ne bileyim bir sürü imkanlar kolaylıkla ama namaz hala zor. Namaz hala zor. Neden? Çünkü namaz dinin dileğidir ve kıyamete kadar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 devam etme hakkını kendinde görür. Şeytan öyle gösterir. Nefsin hoşuna öylesi gider. Çocuklarımızın namazlarıyla ilgili bir başka hususta dedik ya çocuklarımız buluh çağına gelmeden namaza alıştırılacaklar. Buluh çağında da e, disiplinli bir şekilde kontrollü bir şekilde namazları sağlanacak. Bir izinle çocuk 25 yaşlarına kadar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 Kendisi bile eğri büyüğü namazı doğru dürüst bilmeyen insanlardan görerek namaz öğrendiler. Tarlada öğle namazını kılmaya çalışan bir baba getirdiği ibrikle abdest alırken torunu, bu oğlu, torunu onu görüp öyle namaz öğrendiler. İnsanlar modern lavabolar değil, dere kenarlarında abdest öğrendiler. Harfların kenarlarında abdest öğrendiler. Tarlalarda e, seccadesiz